Bir gün adamın biri Musa aleyhisselama geldi. Ya Musa ne olur dua et ben de hayvanların dilinden anlayayım ve bundan kendime hisseler çıkartarak daha iyi bir insan olayım dedi. Musa aleyhisselam yürüyüşüne git kaldıramayacağın bir yükün altına girmeye çalışma bu halin senin için daha hayırlıdır dedi. Fakat adam dinlemedi ısrar etti. ''Ya Musa ne olur hiç değilse kapımda yatan köpekle horozun dilini anlayayım.'' dedi. Musa aleyhisselam her ne kadar bundan vazgeçmesi için çalıştıysa da adam ısrar etti. Bunun üzerine Musa aleyhisselam dua etti. Adam sevinerek evine döndü. Ertesi sabah hizmetçisi sofrayı kurarken... Bir parça ekmek fırlayıp düştü. Horoz koşarak bunu kaptı. Köpek buna kızdı. Be horoz, bu yaptığın doğru mu? Sen buğdayda yiyebilirsin, arpada. Mısırda yiyebilirsin, küçük taneleri de. Bense ekmekten başka bir şey yiyemem. Neden benim rızkımı kapıyorsun?" dedi. Horoz cevap verdi. "Haklısın. Fakat hiç tasalanma. Yarın bizim efendinin eşeği ölecek." ''Sen de böylece karnını iyice doyuracaksın.'' dedi. Bunu duyan adam hemen eşeği pazara götürerek sattı. Ertesi sabahta ''Bakalım köpekle horoz ne konuşacaklar?'' diye onların yanına geldi. ''Yahu horoz hani eşek ölecekti? Biz de karnımızı doyuracaktık.'' diyordun. Horoz ''Eşek ölmeye öldü. Lakin başka yerde.'' ''Çünkü sahibim onu sattı. Fakat hiç merak etme, yarın at ölecek. O zaman da daha büyük bir ziyafete konacaksın.'' dedi. Bunu duyan adam hemen ahıra koştu, atı aldığı gibi pazara götürüp sattı. Sevinerek evine döndü. ''Bu hayvanların dilini öğrenmem çok iyi oldu. Böylece zarardan kurtuldum.'' diye düşünüyordu. Ertesi sabah yine acaba ne konuşacaklar diye köpekle horozun yanına gitti. Köpek yine horoza sitem ediyor duruyordu. Yahu horoz bu sefer de dediğin olmadı yoksa sende mi yalana başladın dedi. Horoz hayır ben yalan söylemedim at ölecekti lakin sahibimiz onu da sattı fakat merak etme. ''Yarın sahibimizin çok değerli kölesi ölecek, o zaman onun hayrına yemekler, helvalar verilecek, hepimiz doyacağız.'' dedi. Bunu duyan adam o gün hiç beklemeden kölesini götürüp sattı. ''Bu horozda köpeğin dilini öğrenmem iyi oldu. Böylece birçok zarardan kurtuldum.'' diye düşünerek sevindi ve ertesi gün yine köpekle horozun yanına koştu. İkisi yine konuşuyorlardı. Köpek bu sefer çok kızgındı. Yalancı Horoz, hani köle ölecek bu sayede karnımız doyacaktı? Günlerden beri yalanlarınla avutuyorsun, bu sana yakışır mı? Horoz, ben yalancı değilim ve yalan söylemem diye başladı. Köle öldü fakat burada değil başka yerde. Çünkü sahibimiz onu sattı. Fakat hiç iyi etmedi. Çünkü bu sefer sıra kendine geldi. Zira ilkin kaza, bela eşeğe gelecek. Böylece sahibimiz beladan, kazadan kurtulmuş olacaktı. Eşeği satınca onun yerine ata geldi. Atı da satınca köleye geldi. Köleyi de satınca bela ona gelecek. Sıra onda. Yarın sahibimiz ölecek. O sayede hepimiz doyacağız dedi. Ee, bunu duyan adam ah vah etti, başına vurdu fakat iş işten geçmişti. Böylece tamahkarlı cezasını hayatıyla ödedi.